Kıymetli dinleyenlerimiz Ahmet Yesevi Derneği'ne bağlanarak Mustafa Özçimşekler'in hocamızın sohbetlerine kulak veriyoruz. Olmasını Çok arzu ediyorduk, çok temenni ediyorduk. Ama demek ki daha çile dolmamış. Demek ki daha intiham bitmemiş. Herkes için tabii Allah'ın Teala ve tekaddeş Hazretleri önümüzdeki mahkemede hocamızın beraatini nasip eylesin inşallah. Evet tabii hocamız bu hafta mektup göndermedi. Böyle karar almış, mektup göndermeme kararı almış. E zaten işte aralığın yedisinde inşallah tekrar mahkeme olacak. Ha bu arada nasıl haber alacağız? Bir takım olaylar, hadiseler olursa hocamızın bize duyurmak istediği bir takım olayları, meseleleri nereden haber alacağız derseniz hocamız demiş ki internette Cübeler Ahmet Hoca internet sitesinden aynı zamanda Cübeler Hoca 571 Facebook ve Twitter adreslerinden orayla ilgilenen kardeşimize hocamız evetim kısa kısa bazı Efendim duyurmak istediği meseleler olursa inşallah bu adreslerden oraları takip edersiniz oradan evetim hocamızla alakalı malumatı da elde edebilirsiniz demek ki bir Cübeler Ahmet Hoca .tv internet sitesinden bir de hem facebook adresi hem de twitter adresi aynı cümbeli hoca efendim, 571 adreslerinden de efendim, hocamızla alakalı malumatları edinebilirsiniz evet tabi bir seneye yakın bir zaman oldu herhalde önümüzdeki ay bir sene dolacak demek ki bir seneyi tamamlatacaklar herhalde dolayısıyla aslında tabi yani insan şunu da anlayamıyor. Hani düşündüğün zaman tutuksuz neden yargılanmıyor? Öyle ya şimdi yani yeri belli, yurdu belli, adresi belli. Daha önce de böyle bir durum olduğu zaman, bir tutuklanma kararı çıktığı zaman hocamız malumunuz yurt dışındaydı. Tutukluluk kararını bile bile efendim ne yaptı? Memlekete döndü. Yani versen buradayken kaçmayı burada tutuklanmış dışarıda olmasına rağmen ne yaptı? Geldi. Yani demek ki evvelce bu deneyimde gösteriyor ki kaçacak, göçecek bir kimse değil. E peki hala geriye ne kalıyor? Yok işte deliller toplanacak filan belki hani delillerin üstünü mü örtecek, karartacak mı? Zaten geriye ne Yani efendim orada buradan efendim, o nameler gidecek. Orada işte fas Mahkemelerinde oradaki işte müşteki güya mağdurelerin ifadeleri alınacak ve tekrar geri gönderilecek. Yani olayın buradaki safhası da bitmiş. Değil mi? Mesela dışarıya kalmışsa maden. Ama tabi şu da var. Avukat kardeşimiz diyor ki buradan oraya gidecek. 500 küsur sayfalık evrak var orada. Okunacak edecek. İşte onlar çağrılacak onlar gelecek ifade verecekler alacaklar tekrar geri gönderecekler. Yani en yakın şehir neresi? Diyelim İzmit. Yani İzmit'e gitse gelse bir aya kadar zor yetişir yani. Dolayısıyla bunlar da tabi biraz üzüyor efendim, ve kafamızı karıştırıyor. Öyle ya, tutuksuz yargılansın. Hocamızla efendim, aynı şekilde suçlananlardan bir kısmı nerede? Dışarıda. Bunlar nedir? Bunlar biraz çifte standarttır, dolayısıyla efendim uygun şeyler değil. Tabi bunda da bir takım kim bilir ne hikmetler var. Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri hepimizi bu imtihanda başarıyla geçmek, bu imtihanı kazanmak nasip eylesin. Amin. Cübbeli hocamızın gönlüne ferahlar yıka Şu Efendim dönemi de bir an önce göz açıp kapayıncaya kadar hiç anlamadan geçmesin, nasip eylesin. 7 Aralık'ta da hocamızın beraatini Rabbim nasip eylesin inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Men darra bi. Kim bir mümine zarar verirse, allah Teala hazretleri de o kimseyi ne var? Zarara uğratır. Bir Müslümana, mümine zarar vermek. Tabi bunu geniş çaplı düşünmek lazım. Kendi aramızdaki ilişkilerde de bunu düşünmek lazım. Çünkü bunlar nedir? Kul haklarıdır. Sadece zarar değil. Bak şimdi bir de ne diyor? Ve men şakka müminen şakka Allahu taala Kim de bir mümine meşakkat verirse, he? Allah da ona meşakkat verir. Onun için bu işler nedir? Kul hakkına girer. Bu işler zulme girer. Dolayısıyla ahirette bunların tabi hesabı ne yapılacak? Elbette görülecek ama ahirete kalmadan da bu dünyada bu işlerin karşılığı vardır. Tabi ki. Efendim, onun için ilişkilerimize daha dikkatli olacağız. Söz verdiysek tutacağız. Dedikodu gıybeti yapmamaya gayret edeceğiz. Özellikle iftira atmak Allah muhafaza semtimize bile ne yapmayacak? Uğramayacak. Çünkü bunların altından kalkılmaz. He? Suçsuz yere bir insana iftira eden, ölmeden önce mutlaka ne yapar? Bunun karşılığını görür. Aynı şekilde kendisi de böyle bir duruma düşer olur. Ahirette zaten nedir? Adep var mıdır? Elbette var. Onun için bunlar ne yapar? manevi yürüyüşümüze engel olan şeyler. Manevi yürüyüşümüze. Bak şimdi ne yapıyoruz? Efendim Dihan Cay'ın sonuna geldik. Önümüzdeki efendim çarşambayı perşembeye bağlayan gecede ne var? Hicri yılbaşı. Bir hicret cereyan etmiş. Mekke'den Medine'ye bir yürüyüş olmuş. Bir göç olmuş. Allah için Resulullah için Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hep bunlar nedir? Mevlaya olan yürüyüşlerdir. Tabi bunlar hep anlatılır ileride. Ama tabi bir de ne vardır? Bu işin manevi boyutu vardır, manevi yürüyüşü. Çünkü Mekke'de de ne oldu? Çok zulümler edildi, çok sıkıntılar oldu. He? İmanla yaşamak mümkün olmayacak hale gelince, iman öyle bir cevherdir ki, imanla yaşamak mümkün olmayacak bir durum söz konusu olunca, o zaman ne malın, ne mülkün, ne de vatanın hemmiyeti kalmıyor. imanın yanında. Ve işte ne yapıldı? Medine'ye gidildi. Hicret, İslam davasının belki kemiğini teşkil eden çok önemli bir olay. E orada, tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin liderliğinde, önderliğinde, değil mi? Saadet asrı yaşandı. Ne güzel ortamlar kuruldu. Adaletler teşhis edildi. İnsanlar kardeş oldu, birlik oldu, emniyetle, güvenle, huzur içerisinde yaşanan bir ortam haline geldi. Ama tabii bu da neyle? Adaletin tesisiyle. Adalet olmadı mı ne olur? Zulüm olur. Zulüm oldu mu ne olur? Kaos olur, kargaşa olur, karmaşa olur. Huzur kalmaz. Mal ve can güvenliğinden orada söz edilemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne kadar hassas, ne kadar titizdi. He? Kule i Raşid'in ona keza. Ya! Hazreti Ömer, adaletin güneşi. Tabi bununla alakalı kitaplarda çok bahisler bulabilirsiniz. Ama ben bir konuya temas etmek istiyorum ki Hazreti Ömer radıyallahu yalan. Biliyorsunuz sabahlara kadar uyumaz. İstihbarat yapar, gezer. Derdi olan var mı, sıkıntısı olan var mı? Ağlayan, sızlayan. He? Onları araştırır. Hangi evden inleme sesi geliyor? Hangi evden feryadu figan geliyor? Dolayısıyla yine bir keresinde dolaşırken bir de baktı ki bir evden sesler geliyor. Gülmeler, konuşmalar yani normal normal bir gürültü değil merak etti hemen evin duvarından atladı bir de baktı ki pencereden yaşlı bir adam içki içiyor şarap içiyor onu görünce hemen daldı içeriye dedi ki ey ihtiyar dedi sen dedi burada Allah'a isyan edeceksin, günah işleyeceksin, Allah da bunun üstünü örtecek mi zannediyorsun? Sen dedi Allah'ın emrini çiğniyorsun. Deyince o yaşta adam dedi ki, Ya emir al müminin, evet ben dedi burada bir günah işliyorum ama ben bunu ailemden bile gizliyorum dedi. Sen şimdi bunu dedi ifşa ediyorsun. Ben Allah'ın bir emrini çiğnediysen, sen dedi üç emrini çiğnedin dedi. Öyle deyince Hazreti Ömer tabi birden şaşırdı. Adam ayet okuyor. Ayet okunduğu zaman Hazreti Ömer ne yapar? Durur. He? Bize şimdi ayet okusa adam, bak Gözü Mevlane buyuruyor? Bana ayet okuma. Sen kahveye git sana martabal okusunlar. Ayet okumadan olur mu ya? Neymiş benim isyanlarım peki? Dedi ki Mevla buyurdu ki vallahi tecessü. İnsanların gizli hallerini araştırmayın buyurdu. Sen dedi gizli gizli geliyorsun dedi gecenin bu saatinde. Bak Mevla'nın emrini kırdın. Başka bir ayette Mevla buyuruyor. Ve tulbû tüminu ebvâbiha. Evlere kapılardan girin. Sen dedi tepeden atlıyorsun ya dandan mı girdin nereden gittin? Mevla diyor kapıdan girin, sen duvardan atlıyorsun. Dedi ki iki, bak Mevla'nın emri ne yapıyorsun? Yine kırdın. Bir diğeri astagfirullah, Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, La tedhulü büyüten gayre büyütikum. Oturduğunuz evlerinizden başka evlere girmeyin. Hatta tesnetnisu ve tüsellimu ala ehliha. İzin almadan ve o evin ehline selam vermeden başkalarının evine girmeyin. Ya ver, izin almadın, selam vermedin, paldır küldür geldin, ne selam ne kelam. Adamı görüyor musun? gitti. <gülüyor> Saroşu bile ayet biliyor. <gülüyor> Hem de kendini nasıl savunuyor bak. Hazreti Ömer durdu gözleri doldu. Ben dedi ne varken Mevla Hazretlerine efendim emrini tutmamışım ya. Tevbe istiğfar etti ve onu da ondan da bir hakkını helal et dedi. Çünkü bunlar hep izinsiz girdi, selam vermedi, onun gizli halini ifşa etti. Helallaştı. Onu da tevbe etmek şartıyla serbest bıraktı. Yani bu adama ne yapmadı? Hat vurmadı. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu burada aslında enteresan olan şu. Tabi bu olayı duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Ama Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh, he? adalete bu kadar dikkat eden, adaleti kılı kırk yararcasına tatbik eden Hazreti Ömer, kendi evladına bile had vurmaktan çekinmeyen, he, öz evladına had vurduran Hazreti Ömer, bu ihtiyara hat vurmadı. Neden? Şimdi bakın. Demek ki yani buradan ne öğreniyoruz? Hüküm öğreniyoruz. Fıkıh öğreniyoruz. Mesele öğreniyoruz. Ha demek adil olmayan usullerle ulaşılan doğru bilgilerle verilen hüküm adil olmaz. Anladınız mı? Yani sen evet. Yani içki içen adama Hazreti Ömer ne yapıyor? 80 sopa vuracak. Hat vuracak. E vurmadı. Evet ben seni bunu tespit ettim ama doğru olmayan usullerle tespit ettiğim için ha bu hükmü vermem adil olmaz. O zaman zulüm olur. Ben asla zalim olamam. Çünkü zalimin hasmı Allah'tır. İslam'ın inceliğini görüyor musun? Yahu doğru bilgilere bile he usulsüz ulaşılınca tatbikat adil olmuyorsa ya tezgah, kumpas, düzen, düzmece, bilmem ne bilmem ne olursa bunun adı ne olur acaba? He? Ya. Evet. Zalimin hasmı Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla, kendi aramızdaki diyaloglarımızda da, ilişkilerimizde de ne yapacağız? Birbirimize eziyet vermeyeceğiz, birbirimize meşakkat vermemeye gayret edeceğiz. Bu konuda bile ne diyor bakın, mümine eziyet edeni Allah ziyana uğratır. Bunlar da ne var Bizim manevi yürüyüşümüzü engeller. Hicret ayında, he, önümüzdeki hafta işte hicret ayı giriyor. Tabi şimdi onu anlatacak değilim ama bir de ne var? Bir de batını hicret vardır. Maddi hicret olduğu gibi, zahiri hicret olduğu gibi bir de demek ki manevi bir hicret, batını bir hicret var. Aslında bütün ameller, bütün ibadetler, şu hicretler bile hep bunun için. İbrahim Aleyhisselam bakın diyor ki İnni muhacirun ila Rabbi. Ben diyor Rabbime muhacirim. Rabbime işaret ediyorum. Başka bir ayet İnni dahibun ila Rabbi. Ben Rabbime gidiyorum. Rabbime gidiyorum. Nasıl gideceksin? Fefirru ila Allah. Allah'a kaçınız. Allah'a kaçmak demek işte he? Batını hicret. Manevi hicret orada bir yol yürümek bir beldeden başka bir beldeye gitmek coğrafya değiştirmek yok adam belki oturmuştur he, elinde tesbih oturmuştur önünde Kur'an ne yapıyor? hicret ediyor Mevla'ya yürüyüşüne devam ediyor belki o yolda koşuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonra hani la hicrete ba'del feth fetihten sonra hicret yok yani hicretin farziyeti Mekke'nin fethine kadardı. Mekke fethedildikten sonra artık gidenler, Medine'ye gidenler artık muhacir olmuyor. Ne oluyor? Mücavir oluyor. Şimdi tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu muhacirin fadiletinden, sevabından, kıyamete kadar gelecek olan ümmetler de mahrum olmasınlar diye, ne buydu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Vel muhaciru men hecera menahallahu an. Muhacir o kimsedir ki Allah'ın nehyettiklerinden kaçandır. Allah'ın nehyettiklerinden kaçan da ne oluyor? Bak muhacir oluyor. Demek kıyamete kadar muhacirlik, hicret bir mefhum olarak ne yapacak? Devam edecek. Tabi şunu da arz edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile hicret etmeden önce ne yaptılar? Sevr Dağı'nda üç gece kaldılar. Değil mi? Bu arada zannediyorum Uraykıt diye bir, bir kimseyle anlaştılar. Yani bu adam Müslüman değil. Müşriklerden ama Mekke ile Medine arasındaki yolu çok iyi bilenlerden. Yolu çok iyi biliyor. Rehberlik yapacak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekir'i Medine'ye kadar götürecek. Tabi bu arada şu da enteresandır. Ebu Ceyl'ler Efendim sallallahu aleyhi ve malumunuz Efendim yatağında öldürmek istemişlerdi. He? Kiralık katiller. Efendim sallallahu aleyhi ve bulamayınca çünkü onun yerinde Hazreti Ali vardı biliyorsunuz radıyallahu anh. Şimdi derinlemesine mevzuyu anlatmayacağım da. Bir iki konuya temas etmek istiyorum. Mevzumuzla alakalı gene. Ebu Cehiller hemen ne yaptılar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ölü veya diri getirene yüz deve ödül koydular. Yüz deve. Veya yerini söylese filan yerde diye. he? Bir de Hazreti Ebu Bekir var. Bir yüz deve de ona. Etti sana iki yüz deve. İki yüz deve. O gün için servet. Sanki bugün için değil mi? Bugün için de servet. Şimdi bakın putperest bir adam Ureykıt denen adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi üç gün sonra gidecek oradan alacak ve ta Mekke'den Medine'ye kadar götürecek. O günecin altında gizli saklı çünkü yakalanmadan takip edilmeden gidebilmek için ona göre tabi normal bir e, şartlar normal değil. Bir haftada geri dönecek, iki haftada bu kadar çileden sonra ne alacak? Üç tane deveyi kazanacak. Ama gitse, Ebu Cehil'in kulağına fısıldasa, dese ki senin aradığın zat filan yerde dese, o dakikada adam zengin olacak. Allah Allah! Bu adam söylemiyor biliyor musun? He? Bu adam gidip böyle böyle böyle demiyor. Satmıyor adamda. Yani acayip adammışlar değil mi? İşte böyle adamlar kelime-i şehadet getirip Müslüman olunca Hazreti Ömer gibi adam oluyorlar. Şimdi bunun yaptığını bugün kaç tane Müslüman yapar acaba? He? Ya Demek ki burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rehberle gitmek durumunda. Yani ben peygamberim Allah bana vahyeder ben yolu bulurum demiyor. Ve bir rehber buluyor. Yolu bilen, gösterecek olan rehber, mürşit bir üstad. Şimdi zahiri yolda, he, gözünün gördüğü yolda bir rehber lazımsa, çünkü o rehber olmadı mı sen doğru gidiyorum zannedersin, dönersin, dolaşırsın, Ebu ceylin pat önüne düşersin. Yanlış yola girersin. He? Zaten o günkü, bugünkü gibi tabelalar yok ki. Medine şu taraftan gideceksin, şöyle ineceksin, böyle çıkacaksın. Öyle yok ki. Daha bayır, efendim, çöl. Yani velev ki işaret olsa olacak ya? Değil mi? Şimdi bile mesela elinde adres var ona rağmen gene ne yapıyorsun? Bulamıyorsun. Ne yapıyorsun şu adres nerede, nereden gideceğiz? İlla birine soruyorsun. Dolayısıyla... Gözümüzün gördüğü yollarda nasıl ki bir mürşide, bir rehbere ihtiyaç varsa gözümüzün görmediği o manevi yollarda hem de şeytanın ve nefsin binbir tuzaklarının dolu olmuş olduğu yollarda ne yapmak lazım? Mutlaka bir rehber lazım. Mutlaka bir mürşit lazım. İşte o mürşidi de bulmak lazım ama. He? Elinde adres varken bile arabayla giderken ne yapıyorsun? Adres soruyorsun ama herkese soruyor musun? Diyorsun ya şurada diyorsun benzinciye soralım bunlar bilir. Veya bakıyorsun taksici kesin bilir. Kaptan bu adres nerede? Buradan çık şuradan dön babayı geçince solda mesela. Adresi bile ne yapıyorsun? Bilene soruyorsun. Demek ki bu manevi yolları iyi bilen camil bir mürşid lazım. Öyleyse o mürşidi aramak, zahiri hicret, bulduktan sonra da manevi yolda yürümek, seyri sülük'e girmek ne olmuş oluyor? Manevi hicret olmuş oluyor. Evet. Aslında hicret devam ediyor. Öyle ya, ruhlar aleminde ne yaptık? Anne karnına hicret ettik. Hicret bitti mi? Devam ediyor. Anne karnında bir dokuz ay on gün. Ondan sonra ne yaptık? Dünyaya hicret ettik. Hicret bitti mi? Devam ediyor. Çocukluk, gençlik, yaşlılık. Hadi bakalım kabir. Hicret bitti mi? Devam ediyor. Bu hicret devam edecek. Cennete kadar devam edecek. Rabbim bu yolun sonunu cennet eylesin inşallah. Amin. Ama tabi yolu şaşıranlar sapıtanlar da maalesef olmuyor değil. Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz cennette yaratıldı, bir zelle sebebiyle dünyaya indirildi, aradılar, taradılar, birbirlerini buldular, Arafat'ta buluştular, birleştiler ve böylece insan nesli çoğalmaya başladı. Şimdi, bizim demek asıl vatanımız neresi? Cennet. Asıl vatan cennet. Onun için en günahkar adama da sorsan, en isyankar adama da sorsan mutlaka cennete gidecektir o. Yani bu cennet özlemi hiç bitmemiş. He? Çünkü nereden? Babamız orada, Adem aleyhisselam orada, e, orada yaratıldı. Dolayısıyla işte oraya gitmeden de bu özlem ne yapmayacak? Son bulmayacak. Ama tabi cennetin yolda nasıl? Haramlardan kaçmakla. Haramlardan kaçarsan o yolda yürürsün. Şimdi bakın, vel muhajiru menhjara, maneh Allahu an. Muhacir, Allah'ın nehyettiklerinden kaçandır hadisi daha yanlışılmadı mı? Öyle ya, haramlardan kaçarsan, ne yapacaksın? Bu yolda yürümüş olacaksın. Allah'ın emirlerine yapışırsan, bu yolda yürümüş olacaksın. Şu adresleri terk etmezsen, sohbet meclislerini he terk etmezsen, burası da nedir? Bir nevi hijet. Yani bu manada hicret çok geniş, çok kapsamlı. Evet, kahve köşelerinden cami saflarına geçtin, hicret ettin, mübarek olsun. Namaz kılmıyordun, başladın. Eksiklerin vardı, tamamladın. Efendime söyleyeyim, sakal bıraktın, he? veya işte kısaydı uzattın, bunların hepsi nedir? Hicrettir. Hatta demiş ki, televizyonsuz odadan, televizyonlu odadan, televizyonsuz odaya geçmek nedir? Hicret. Televizyonu aşağı atarsan ne olur? <gülüyor> Cihat olur değil mi? Yani Allah'a seni yaklaştıracak her adım nedir? Hicrettir. Batını hicret, manevi hicret. <gülüyor> Şimdi bakın. Bir ayet kerimede Allah'ın Teala Celle Celaluhu buyuruyor, Estağfirullah, Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar. Şimdi böyle bir emir geldiği zaman arkasından ne geliyor? Ya bir emir ya da bir nehi geliyor. E şimdi merak ettik bakalım Mevla ne buyuracak? Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar. Buyur Ya Rabbi, Aminu, iman edin. Şimdi burada yani Mevla kafirlere söyleyeyim, putperestlere iman edin dese ha tamam da iman edenlere iman edin buyurunca burada iş değişiyor. Ne demek bu? Tabii ki çok manalar var ama bir manası da nedir? E iman edenler sureta imandan hakiki imana geçiniz. Hakiki manada iman ediniz sureta imandan hakiki imana hicret edin sureta imanı terk edin artık hakiki manada iman etmek için nabız yapın kayret edin, edin uğraşın didinin ne yaparsanız yapın demek nedir sureta iman hakiki iman bazı evlere gidiyorsun mesela efendim, tabaklarda meyveler var değil mi muz var elma, elma var adamın yiyesi geliyor Elmayı bir alıyorsun, öyle bir elma yapmış adam. He? Ama bir ısırıyorsun, bakıyorsun plastik. Elma değil. Adam süs yapmış onu oraya. Bu kadar da benzetilir mi ya? Ne benzetmesi? Yani en iyi elmayı hakikaten böyle canın çekecek şekilde adam resmetmiş adeta. Ama sureta tadı yok, suyu yok. Cık. Hararet dindirmez. Diğer taraftan bakıyorsun pek onu kadar güzel olmasa bile ısırdığın zaman ha bakıyorsun, tadına alıyorsun, efendime söyleyeyim yiyorsun bir ferahlıyorsun yani. İşte biri sureta biri hakik. İmanda da demek böyle bir mesele var. İmanın hakikati var. Peki hala buna nasıl ulaşacağız? Bunu nasıl elde edeceğiz peki? Şeratın üç sayacı ayağı var. Nedir o? İlim, amel, ihlas. İlim, amel, ihlas. Nasıl tahsil edilir? İlim, işte malumunuz, sohbetler, vaazlar dinleyerek ne yapıyorsun? Öğreniyorsun. Bir medreseye gidersin, hocanın önünde rahleyi tedrisinden geçersin. Ne yaparsın? İlim öğrenirsin. Amel etmek nasıl? Öğrendiklerinde de ne yapacaksın? Amel edeceksin, tatbik edeceksin. Peki ihlas nasıl olacak? He? Yani bu nereden alacaksın? Marketten mi alacaksın? İşte bunun için de ihlas için de ne lazımmış? Onun için de üç şey lazım. Şeriat, tarikat, hakikat. Hmm. Hocam efendi biz bunları biliyoruz. E mübarek zaten müzakere yapıyoruz. He? Bildiğimiz şeyleri ne yapıyoruz? Anlaşıyor, anlatıyoruz dertleşiyoruz ama bilmek başka şey amel etmek başka şey şerat tarikat hakikat şerat Mevla Teala hazretlerinin efendim gönderdiği hazreti Kur'an'ın içerisindeki emirler ve nehiler Fatiha'dan Nasa kadar hepsi orada pekala <gülüyor> madem Şerat buşa he öyleyse tarikat'a ne gerek var? Öyle şerat, tarikat hakikat. Şerat bilmeyen bilmez tarikat, tarikat bilmeyen bilmez hakikat. Öyle ya şimdi hakikate ulaşacağız. E madem şerat önümüzdeyse e bunu yaşayalım. E yaşayabilsek. Mesela zaten burada yaşamaktan ne yapıyoruz? Zorluk çekiyoruz. Şimdi mesela içkinin haram olduğunu öyle adamlar içki içiyor. İçkinin haram olduğunu biliyor mu? Biliyor. Bildiği halde niye içiyor? Demek bilmek başka şey. Nefsini engellemek, he? Allah'ın yasağına düşmemek için dimdik ayakta durabilmek başka şey. Ya e bu kadar mesela Hatta namaz kılan ya, namazın farz olduğunu Türkiye'de bilmeyen var mıdır? Yüzde yüzü bile biliyordur. Yani gayrimüslimler de dahil ha. Ama Müslümanların bile hepsi maalesef kılmıyor. Ben bir istatistik okumuştum yüzde seksene yakını, efendim, namaz kılmıyormuş. Hem de diyanet hazırlamış bunu, bir de ne yapmış biliyor musun? Bazı camilerde mesela cemaat yok, ayıp olmasın diye onları da var gibi göstererek istatistiğe koyuyor. Halbuki nice yerlerde köylerde vesairelerde belki de cemaati olmayan imam var cami var. Buna rağmen yüzde seksene yakını ne yapıyor namaz kılmıyor. Zaten problem burada. biliyoruz da he yani bilmediğimizde çok da bildiğimizde ne yapamıyoruz yapamıyoruz. Öyleyse adam profesör olmuş he e Cuma kılmıyor. Ne şimdi Cuma'nın farz olduğunu bilmiyor mu? kabul etsin etmesin Allah Teala Cuma'nın suresini koymuş ya. He? Cuma suresi var. Hakkında nasıl olan, ayet olan meselede içtihada mesal mesal yoktur. Yani filan şeyin içtihadına göre, filan kavle göre, görüşe göre ya ayet var. He? Hakkında sureymiş. Ha, bir takım bazı ibadetlerin edasının şartı vardır sıhhatinin şartı vardır onlar ayrı dava. ama şimdi biliyorsun bak kılamıyorsun şimdi gerçi efendim ne yapmışlar cuma günü programı kaldırmış Perşembe almış o da iyi en azından yani efendim, millete kötü örnek olmasın ya adam da der ben ondan iyi mi bileceğim ya ne cuması gitmez adam yani gideceği varsa da gitmeyenler olabilir yani hiç olmasa ne yapmayacaksın Kötü örnek olmamak lazım. Şimdi demek ki problem yaşayamamak. Tarikat ne yapıyor biliyor musun? Şeratı yaşamanı kolaylaştırıyor. Evet, şeratı yaşamanı kolaylaştırıyor. Tarikat demek yol demek. İşte mevlaya giden yol. O yola girdin mi? Hicrete başladın. Batını hicrete, manevi hicrete, manevi yürüyüşe başladın demek. O yolu bitirirsen, he, muhacir olarak Allah'a giden, maksuduna ulaşan Allah'ı da ensar olarak bulur. Mekke'den gidenler muhacir olarak Medine'yi ensar olarak bulmadı mı? He? Peki hala Mevla'ya muhacir olan Mevla'ya vasıl olduğu zaman Mevla Ensar olursa Mevla onun yardımcısı onun Mevlası olursa onun sırtını kim yere getirecek? yani? Ha işte. Onun için bu yol lazım. Hakikaten gevşek. He? Kazaya kalıyor umursamıyor. Adam sabah kalkmış sabah namazını boş ver. Saat on adam öpüyor. Tüh ya gene kaçtı. Öbür adam teheccüd kaçırınca üzülüyor. Görüyor musun? Ya hepimiz anamızdan böyle doğmadık ya. Biz de böyle değildik. He? 1991'de Allah bana nasip etti efendasilerini buldurdu. Şimdi ondan öncesi var. Ondan önce tabi bu yolda değil miydik bu yoldaydık. Kendimiz de çok mücahit zannediyorduk. Öyle bir mücahit zannediyorduk ki hacı hoca da beğenmiyorsun ha. Kendini bir şey zannediyorsun. Namaz kılıyorsun kafada takke yok. He? Namaz kılıyor adam kafaya takke takmıyor. Niye takmıyorsun? Saçın bozulmasın. Ne zaman bu yola giriyorsun? Bak şimdi ustura <gülüyor> niye sarığın bozulması <gülüyor> bunu yapan kim ben olsaydım o zaman da yapardım demek ki tek başıma beceremiyorum yani. zor geliyor ama bu yola girdiği zaman he, büyüklerin ellerinden tuttuğun zaman onların yolundan gittiği zaman o himmetle o manevi yardımla işler kolaylaşıyor Ölçülerin değişiyor. Adam şimdi ne yapıyor? Sabah kadar pankart asıyor. Sabaha namazı gelmiş yatıyor adam. Öbür de kaldıracak namaz geçiyor diye. Bu da diyor ki, kaldırma kardeşim. Adam sabaha kadar pankart astı. İyi ki söyledin ya. Adamı rahatsız edecektim. Bak bak. Gördün mü? Sen kendin kafana göre, efendim, düşündün mü? Oo baya büyük işler yapıyorum zannediyorsun. Halbuki bir mürşidin olsa... Bak şimdi Hazreti Ömer nasıl mürşid? Sabah namazında hani İmam Efendi dönüyor diyor ya saflar sık ve düzenli ayak uçlar aynı izahda olsun derken baktı cemaatten birisi yok. Dedi ki filan kimse nerede? Dediler ya Ömer Ali Müminin o dediler ibadete çok düşkün bir adam. Sabahlara kadar ibadet eder namaz kılar. Belki Namaz kılarken, ibadet ederken yorgun düşmüş de uyumuş kalmıştır. Biz olsak ne deriz? Helal olsun adama be. Yatsın, helal olsun yatsın. He? Ama Hazreti Ömer ne diyor? Keşke sabaha kadar yataydı da sabah namazına gerekti. Sana doğruyu öğretiyor bak. Kafana göre iş yapma. Hey gidi. İşte bu yol şeraati kolaylaştırıyor. Şerat, tarikat, hakikat. Ya hoca ben tarikat tasavvuf diyorsun da Kur'an'da var mı ya? <gülüyor> Kur'an'da Fatiha'dan Nasa kadar tasavvuf var. Kur'an baştan sona zühten bahseder. Takvadan bahseder zikirden bahseder sen tasavvufu ne zannediyorsun ki ama tabi şuna dikkat etmek lazım bak ne buyurmuş Mustafa İsmet Garibullah büyük şeyh efendi şeraat bilmeyen bilmez tarikat ha şimdi filan şeyh nasıl filan kimse nasıl sen hemen ölçüyü koy şeraate uygunsa yürü şeraate uymuyorsa yolunu değiştir Mehmet Talip hocamız anlatmıştı. Onun da talebelik dönemleri. Tabii o şahsın adını söylemeyeceğim. Ölmüş, gitmiş. Efendim, Beyazıt'ta sahaflarda onun dükkanı varmış. Onun dükkanına girdim diyor. Bir de baktım diyor, içeride diyor, adam oturuyor. Efendim, kadın dolu. Karma karışık, el öptürüyor filan vesaire. Birden diyor şaşırdım diyor. Ben bunu büyük adam biliyordum böyle efendime söyleyeyim kamil mürşid zannediyorduk. Ya e adama bak neler yapıyor. Benim şaşırdığımı anladı. Bana baktı tebessüm etti dedi ki evladım. Bak şimdi bak bak. Evladım şeriatte haram olan bazı şeyler tarikatta mübahtır dedi bana diyor. Görüyor musun? Ha şimdi bu tarikat mı? Değil. Ha tarikat da tarikatü şeytan. Halbuki tam tersi ve böyle şey olur mu? He? Bak bak bak şerahatte haram olan tarikatte mübahmış. Böyle şey olabilir mi ya? Halbuki tam tersi yani ehli tarik ehli tasavvuf ne yapıyor? Harama düşerim korkusuyla mübahları bile terk ediyor. Ha demek ki bunu da iyi anlamak lazım. Demek ki neyi sağlıyormuş? Tasavvuf ve tarikat. Yani şöyle diyelim. Tahsilül yakîn, teshilül amel. yakını iman kazandıracak ve amel etmeyi de kolaylaştıracak. Amel etmeyi kolaylaştırır. Zaten bütün problemimiz bu. Zaten burayı bir açsak ondan sonrası bayır aşağı. Yani. Haa işte. Onun için demek ki <gülüyor> hakikate ulaşabilmek için, ihlası elde edebilmek için demek ki bak bu lazım. Yani önemli olan aslında demek neymiş? Şeriatı yaşamak. Hazreti Kur'an'ı yaşamak. Onu yaşayıp ha ondan sonra bununla beraber hakikatine ulaşılırsa işte o zaman hicret ne oluyor? Tamamlanmış oluyor. Fena filah ve kabillah derecelerine o zaman ulaşılmış oluyor. Şimdi burada şöyle diyelim bakın. İnsan iki şeyden yaratılmıştır. Bir beden bir de ruh. Bir beden bir de ruh var. Şimdi bunların gıdaları nereden? Kendi asıllarından olmalı. Yani ancak onunla ne var? Yaşamını sürdürebilir. Mesela bedenin aslı nedir? Toprak. Ama işte bütün asılların asılı dediğimiz ana asır erbaa. erba. Dört ana unsur vardır ki, işte su, hava, toprak, ateş. Bunlar olmadan beden yaşayamaz. Yani bunlar olmadan zahirimiz, bedenimiz yaşaması mümkün değil. Bir de ne var? Ruh. Ruhun aslı nedir peki? Ruhun aslı da nurdur, nur. O da ne yapması lazım? nurdan istifade etmesi lazım. O nuru o nurdan gıdalanabilmesi lazım. Evet. Peki bu nasıl olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığında ne yaptı? Şekilden şemalden münezzeh, keyfiyetten âri olarak Rabbül İzzet'i gördü mü? Gördü. Kafa gözüyle gördü. Yetmiş bin kelam etti ve işte tekrar geri geldi. Yani o nuru ne yaptı orada? İktibas etti. Ne demek ya? Sahabeye bak. Mevla'yı gören gözleri görmüşler. Mevla'yı gören gözü görüyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Mevla'dan aldığı nuru ne yapıyor? İttibas ediyor. Ve ruhlar ayağa kalkıyor. Evet. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yine Sevda'nda, o zahiri hicrette, o mağarada Hazreti Ebu Bekri radıyallahu anh'a, orada üç gece kaldılar ya, ne buyuruyor? Sadrımda ne varsa diyor, Ebu Bekri Sıddık'ın sadrına boşalttım. İşte orada Ebu Bekri radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den o nuru ne yaptı? İktibas etti. Ondan Selman-ı Fariş radıyallahu anh ondan -ı -ı ondan Hasan-ı Arkane Hazretleri gel gel gel bugüne kadar işte Efendi Hazretlerimize kadar geliyor. Dolayısıyla mürşidinin kamil mürşidin gönül aynasına sen kalp aynanı tuttuğun zaman ne yapıyorsun? İnkıtaya uğramadan Muhammed Mustafa'ya kadar gidiyor ve Mevla'dan o nuru inaykası hal yoluyla gönülden gönüle gelen bir şekilde senin ruhunda gıdalanmış oluyor. Anlaşılıyor mu bilmiyorum yani. Yüzeysel anlatıyorum. <gülüyor> Ama tabi bunun içinde ne lazım? Arada bir inkıta bir boşluk bir kopukluk olmaması lazım. Mesela şimdi elektrikler yanıyor. Düğmeye basıyorsun elektrik yanıyor. Nereden geliyor elektrik? Trafodan geliyor. Arada bir tel kopuk olsa, şurada bile tel kopuk olsa, efendim düğmeyi bastığı zaman e, irtibat kurmasa karanlıkta kalır. Su geliyor aşağı kadar açıyorsun çeşmeyi, efendim şırıl şırıl abdestini alıyorsun. Nereden geliyor mesela? Barajdan. Ama oradan künklerle, borularla buraya kadar ne yapılmış getirilmiş. Bir tane künk olmasa, bir tane boru patlak olsa buraya su gelir mi? Gelmez. Dolayısıyla demek ki bir de neye dikkat edeceksin? Senin manevi yolculuğunu yaptıran rehber, o mürşit o kamil mürşidin, o mürşidinin kamil olmasına, bir silsilesinin olmasına da ne yapacaksın? Dikkat edeceksin demek ki. He? Arada bir tane kesiklik olsa demek ki ne yapamıyorsun? O berrak, o feyiz pınarından maalesef istifade edemiyorsun. Yani bir de şöyle düşün, <gülüyor> şimdi biz buradayız mesela burada gündüz olsa buraya güneş geliyor mu gelmiyor değil mi? Ama bir kardeşimiz kapıda dursa, güneşe böyle bir ayna tutsa, olur mu? Peki o aynayı içeri doğru yansıtsa, güneşin ışığı o aynaya vurarak içeriye yansır mı? İçeriden bir kardeşimiz de o aynayı dışarıdaki aynadan yansıyan güneşi, Aşağı indirebilir mi? Veya şuraya çıkarabilir mi? Dolaştırabilirsin ta içeriye kadar. İşte bunu da böyle anlamak lazım. Ya Hoca ben sen galiba rabutadan bahsediyorsun ya. He? İyi de ona şirk filan diyorlar. He ben de duydum. Maalesef böyle cahiller de var. Şimdi adam ne yapıyor? Şarkı söylüyor bakın. Diyor ki şurası diyor Efendim, göz göze geldiğimiz yer burası kol kola gezdiğimiz yer burası da bilmem ne yaptığımız yer adam şarkı söylüyor bunu bir de düşünüyor ve bu adama müşrik kimse demiyor He? namaz kılarken aklında bin türlü şey geçer namazla bile He? secdeye gittiği zaman bile aklına neler gelir kim bilir gözüne baksan adamın dolar işareti var Dolar çıktı, euro düştü, yok borsa şöyle gitti. Bu adam müşrik olmaz. Çok affedersiniz, sabaha kadar kadın bacağı düşünür, müşrik olmaz. Sen, ben, Allah dostunu düşüneceğiz de, müşrik olacağız öyle mi? Senin şirkini yesinler gülüm. Sen ne yapıyorsun peki? Ben trafoya bağlıyım. Ben direkt Allah'a bağlayım. Bak bak bak trafoya bağlıymış. Belli motoru yakmışsın. <gülüyor> Sana bir regülatör lazım, regülatör. He? Allah ile araya kimse girmemesi lazım. <gülüyor> Sanki Allah ile arası çok iyi de. <gülüyor> Allah ile senin arana girmiyor. Aranı yapıyor. Bak küçücük bir çocuk bile elinde adres bulamıyorsun. Amca ben gel ben seni götüreyim dese. Alsa seni çocuğun peşinden gidiyor musun? Gidiyorsun. Gideceğin adrese götürse seni, o çocuk gideceğin adres senin arana mı girdi, aranı mı yaptı? He? Arasını yaptı. Köprüdür köprü. Bak bir köprü ne yapıyor? Koskoca Asya kıtasını, Avrupa kıtasına bağlıyor. Köprü olmadı mı? Aran açılıyor ya. Enteresan. Yani bakıyorsun... Dedik ya bir beden bir ruh... Bedenin eğitimi için... Bu bedeni, elini, kolunu, bacağını... he Eğitebilmek için okullar var... Spor akademileri var... O kadar fitness fücresler var... Hatta... Efendim... işte bu kadar takımlar var... Avrupalardan milyar dolarlar veriyorlar... Ne yapıyorlar? Teknik direktör getiriyorlar... Ne yapıyor bir teknik direktör? O futbolculara... Diyor ki bak iki tane direk var... O topu diyor bu direğin arasına sokacaksınız ha. Bunu öğretiyor. Ya bunun için bile teknik direktör lazım da. he? Bunun için de bir hoca üstad lazım da. Elini kolunu bacağını sallaman için sana teknik direktör üstad şeyh getiriyorlar da. Senin manevi ruhunu eğitecek bir da, teknik direktöre, şeyha ihtiyaç yok mu zannediyorsun? He? Ruhu sıhhat önemli değil mi ya? Ruh sıhhat ne olursa o zaman ne var? Yolculuğunu güzel yapar. Yürüyüşünü güzel yapar. Manevi icretini tamamlamak o zaman müyesser olur. Yoksa ruhen hasta adam, e bedenen de adam hasta olduğu zaman ne yapamaz? Gidemez ki. Zor yani. Evet. Onun için... Böyle kimselere de sakın ne yapmamak lazım? Kulak vermemek lazım. Mesela bakın işte Necip Fazıl. Allah rahmet eylesin. Amin. Çizginin solunda bir kalem idi. Ne zaman tabi Abdülhakim Arvasi Hazretlerini gördü. Ne dedi? Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız. Ruhuma ebediyet çivisini çaktınız. O Allah dostlarında öyle bir bakış var ki. he, O bakıştan bir tane yakalasan var ya. O bakışla Allah'ın izniyle müridin ne biliyor musun? Beyazlı Beslam Hazretlerinin makamına bile çıkarır. O bakışı yakalayabilmek. O bakışa efendim mazhar olabilmek. İşte Necip Fazıl tabi çizginin sağına geçiyor. Bir de ehli tasavvuf olunca rahatsız olanlar var tabi. Şimdi de yok mu? Adam kendini bir şey zannediyor. Efendime söyleyeyim. Tarikatta zavuf deyince rabıta şıklar rabıtanın ne olduğunu bilmez. Ondan sonra ayet okuyorsun vebdeku ile ilvesiyle. Yani Mevla'ya tesili arayacaksın. He? Adam da diyor ki ya diyor gördün mü bak işte müşrikler de böyle yapıyordu. Onlar puta tapıyorlardı ama diyorlardı ki biz bunlara niye tapıyoruz? Bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olsun diye. Bak bak bak. Yani müşriklere inen ayetleri sana yorumlamaya çalışıyor. Peki ona demek lazım yahu. He? Ebu Ceyl Lat'a tapıyordu ama. Uzaya tapıyordu ama. Allah'a da inanıyordu. Doğru. Çünkü bir ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyurdu? Estağfirullah. وَلَيْنْ سَأَلْتَ أَمْ مَنْ خَلَقَ le وَالْاَرْضِ Onlara yerlere, yerleri gökleri kim yarattı diye sorsan elbette Allah yarattı diyecekler. Tabi Allah'ın u Teala hazretlerini yaratma sıfatına inanıyor. Kelam sıfatına inanmıyor. O ayrı dava. Allah'a inanıyor ama Allah ile beraber he, bazı putlara da ilah diyor. Ve kurbanı keserken nasıl kesiyor? Bismillah, Bismillah. Ona kurban kesiyor. Put adına kurban kesiyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinden Allah'tan başka ilah yoktur dediği zaman önce amcası karşısına geçmedi mi? Sen dediler bizim ilahlarımızı teke mi düşürüyorsun? Bak şimdi. Evet. Müşrik Allah'a inanıyor. O putları da biz Allah'a ulaşmaya vesile ediniyoruz diyor ama La ilahe illallah'ı asla demiyor ve dememek için de kılıçla mücadele ediyor. Sen mürşidin huzuruna gittiğin zaman sana ne diyor? Kul La ilahe illallah La ilahe illallah de Vahdeti söyle Vahdeti haykır Vahdeti yaşa Şimdi ona de ki bedangalak Bununla bunun ne alakası var? Ne alakası var mı? Ya Biri Allah'a inandığını söyleyip putlara tapıyor, kendi nefsini firavunlaştırıyor. Diğeri seni Allah'a ulaştıracak bir köprü, bir vasıta vazifesi görüyor. Sana tevhidi öğretiyor. Esas tevhid Burada oturup daha bin tane la ilahe illallah dememiş, kalkmış, seni şirkle suçluyor. Zavallı. Allah hidayet versin. Amin. Allah bizi istikametten ayırmasın. Amin. <gülüyor> i̇şte, Necif Fazıl oturmuş de, kitap okuyor, işte bunlardan, bunlardan bir tanesi, gelmiş, ya üstad demiş, yani anladık bizim safa geçtin ama Allah'a ulaşmak için vesileye, vasıtaya gerek var mıydı? Sataşmadan da duramıyor ha. Necip bazı hiç bakmamış bile. Kitaba bakıyor, ona cevap vermiş. Demiş ki evlat, madem vasıtaya ihtiyaç yok, gemiye niçin bindin? Üzerek yesen ya. He? Karşıda kıyı gözüküyor. Vasitasız geçemiyorsun da. Görmediğin yollarda nasıl gideceksin vasıtasız ya? He? Koskoca İmam-ı Azam bile Levlaka ne lehelaken Numan diyor ya. Son iki sene olmasaydı Numan helak olmuştu. Kim Numan? Numan bin Tabit. İmam-ı Azam'ın ismi. Son iki sene olmasa Numan helak olmuştu. Son iki senede ne yapıyor? Cafer-i Sadık radıyallahu anı tanışıyor. Ona intisap ediyor ve böylece efendim bu manevi hicrette ne kadar hızlı gittiğini görüyor. Ne kadar uğraşmışmışız ve mer. Öyle şimdi yayan hacca gidenle uçakla giden bir mi? He? Yayan da giden gider mi? Şimdi biraz daha zor. Suriye, Irak hep karışık. Şimdi ortalık fitne fesat dönemi manevi hicrette yalnız yürümek daha zor. Neye arkadaşlar? Peki hala ya Hüce Efendi bu İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh 40 sene yas abdestle sabah namazı kılmadı mı? Evet. Nasıl oluyor da son iki senem olmasaydı helak olurdum diyor. Öyle bizim anladığımız manada helak olmak değil. Yani bir mürşitle bu yolda yürümenin mevlaya vasıl olma gayreti içerisine girmenin seyri sülük için efendim, yani o dersleri takip etmenin kazancını ecrini fevabını görünce Demek ki yani şu iki sene olmasa ne helak olacaktık ya. Hani şöyle anda bir müteahhit düşün. Bina yapıyor, şurada bir apartman yapmış, burada efendim bir apartman yapmış, eh bir şeyler yapıyor. Ama birden efendim bir ihale alıyor adam, iki bin konutluk site. Adam ne diyor? Halbuki senelerdir zengin yaşamış adam ama işte bu son dönemde bir ihale almış. Gerçi yeni türeyen zenginler de çok şimdi gerçi de. Adam ne diyor? Ya şu ihale olmasaydı batmıştık ya. Batmıştık derken yani öyle bir kazanç ki yani boşuna çalışmışız. Bu iki senede kazandıklarımızı katlasan bilmem kaç kat daha ne yapacağız fazla kazanacağız. Yani bunu da böyle anlamak lazım. O kadar çok manevi kazanç var ki demek ki bu manevi yolda öyle surat ilerleniyor ki demek ki İmam-ı Azam bile böyle diyorsa meseleyi anla. <gülüyor> Hatta rivayet edilir ki Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyh ne varmış biliyor musun? Bişri kafiye gidermiş. Demişler ona, ya demişler, sen koskoca alimsin, e ona niye gidiyorsun? Ne demiş biliyor musun? O, Allah'ı benden daha iyi biliyor. O Allah'ı benden daha iyi biliyor. Bu ayrı bir ilim. Evet, evet, bir zahiri ilim vardır bir de batın ilim vardır. Ama tabi o batın ilmi bilmeyenler okur okur okur prof olur ordinarius olur bilmem ne olur kendini öyle büyük zanneder ki o gönül dostlarını Allah dostlarını mürşidi kamili sanki hiç itibar etmez güya. Efendi Hazretlerimiz Yavuz Elim'de vaaz ederken şu misali vermişti bir keresinde yani zahiri alimlerin hali Meşayih'in yanında durumu şu, adamın bir tanesi çölde yaşıyor, ömrü çölde geçiyor tabii ki. Çöl demek sıcak, kurak, susuzluk demek. Yani yağmur filan çöle yağmıyor. Neyse bir sene bir yağmur yağmış, öyle bir yağmur yağmış ki adam hemen efendim, tulumları, damacanaları dolduruyor şimdi diyor ki ben bu suyu diyor zamanın sultanına götürsem kesin diyor beni vezir yapar diyor niye? E çünkü adam çölde yaşadığı için onun için en kıymetli ne? su öyle bir damacana su götürecek huuu padişah onu paşa yapar be öyle zannediyor adam neyse alıyor damacana suyu gidiyor sarayın kapısını tıklıyor kim o? Fazla gevezelik yapma da kapıyı aç bir an önce sultanla görüşeceğim. Buran kim bu ya bir de bakıyorlar pecmur kıyafetli bir adam. Diyorlar kardeşim şu anda müsait değil yani öyle burası dingonun değil ki. Bir haber verelim bakalım kabul edecek mi etmeyecek mi. Bak diyor fazla konuşuyorsun. Sen diyor beni bir an önce çıkar kendin içinde hayırlı olur sonra diyor sana neler yapacağım görürsün. Adam bakıyor ki şizofrenik bir adam herhalde bu kendi kendine hayallere kapılmış. Ama adamın hesabı ne? E suyu götürünce zannediyor ki padişah bütün efendim, yelkenleri suya indirecek, çok memnun olacak, ona büyük rütbe verecek. Neyse mevzuyu sultana arz ediyorlar. Sultan da anlıyor tabi onu. Tevessüm ediyor. Diyor ki çağırın bakalım. Adamı kapıdan alıyorlar. Adam böyle havalı havalı yürüyor. Vezir edasında. Birazdan olacak ya. Neyse bir bakıyorlar şırıl şurul sesler geliyor ulan nereye gidiyoruz böyle filan bir de bakıyor bir köprüden geçiyorlar ki Fırat'ın üstüne sarayı kurmuş altından öyle bir su akıyor ki adam şaşırıyor kalıyor ulan diyor benim diyor tulumdaki su ne yarar be suyu dağıtıyor her şeyi dağıtıyor elini öpüyor diyor ben yaptım sen eyleme işte zahiri alimler de he meşayihın Fırat'ını dicdesini o manevi feyiz efendim, pınarını görmedi mi kendini bir şey zannediyor da Allah ona hidayet verir, gönül kapıları açılır, mütevazı olup gelir meşayıkın huzuruna teslim olursa ancak o zaman görüyor, tulumu muluma atıyor ve öylece teslim oluyor. Anlaşıldı mı? <gülüyor> Zatın bir tanesi... Bizim meşayihimizden birine geliyor, intisap ediyor. O da diyor ki, ilim tahsil etmemiş olmanın diyor sana diyor faydası oldu. Bir zaman geçiyor, yani iyi ki ilim tahsil etmemişsin, deme getiriyor. Bir zaman sonra diyor ki, keşke diyor ilmin olaydı. Şimdi diyor, hemen ne yap? Efendim bir medreseye git ve ilim tahsil et. Efendi aslida anlayamadım nedir bu? Çünkü diyor baştan ilmin olaydı gelmezdin buraya. O gurur kibir yapardın belki. Şu manevi hallerden istifade edemezdin. Ama şimdi geldin. Şimdi öyle bir yere çıktın ki buradan ileriye ilimsiz gidilmez. Onun için de ilim tahsil etmen lazım. Evet ilim güzeldir ama he? fuhuyan sebebi olursa Allah dostlarını hakir görürsen o o zaman o zaman tehlikeli oluyor işte. Onlar öyle dostlar İmam-ı Bağdat'ta padişahın yakın adamlarından birisi gelmiş neyse duasını aldı elini öptü ayrılırken dedi ki efendi aseri sultanla aram yani memleketin sultanı ile aram iyidir e, hani bir ricanız varsa kendisine ileteyim dedi ki sağ ol evladım selamımızı söyle duamızı dua ediyoruz. Duamız üzerinedir. Bir şey istediğimiz yok. Ha, eğer senin bir isteğin varsa bizim de kainatın sultanıyla aramız iyidir. <gülüyor> i̇şte Bağdat'ta efendim haksızlıklar var, zulümler var, adaletsizlik var. Mevla Bağdat'ı batıracak. Bela, musibet gönderecek. Ama o gece bütün eşrafa haber veriyor Mevla. Bir rüya görüyorlar ki ne buyruluyor rüyada biliyor musun? Mevla Bağdat'ı yerle bir edecek ama İmam-ı hürmetine affediyor. Evet. Tabi bu konuda ne kadar anlatsak az. Bu meseleleri anlattık. Hoş biz bu yolları geçtik filan değil. Haşa ve kella. Biz de bu yolun yolcusu ol, ol, olma taliplerindeniz. Bu yolun yolcularındanız. Rabbim Celle Celaluhu bu yolda inşallah cennete kadar istikamet üzere bizleri daim eylesin. Âmin. Efendi de Hazretlerimizin elinde seyri sülükümüzü tamamlamak nasip eylesin. Fenafillah ve kabillah derecelerinin hakikatine ulaşmadan Rabbim canımızı almasın. Âmin. Şimdi tabi muzaatlar hakkında konuşurken, Laf söylerken tabi çok insaflı olmalı. Çünkü böylesine gözlaşmış bir toplumda yaşayıp da he? beyinleri filmlerle, dizilerle, televizyon kanallarıyla pislenmiş olanlar Allah dostlarının hallerini elbette anlayamazlar. Onların durumunu elbette takdir edemezler. Onun için böyle bir fitne zamanında Rabbim Celle Celaluhu bizlere Efendi Hazretlerimiz gibi bir dostunu buldurdu. Rabbim ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimize sahate afiyet nasip eylesin. Amin. Hayırlı bereketli uzun ömürler ikram eylesin. Amin. Bizleri de yolunda daim eylesin. Amin. Çünkü bakın asabı keyfin köpeğini görüyorsunuz işte. <gülüyor> Mevlan dostlarının peşini bırakmadı. Hoş dediler kaçmadı. Kış dediler gitmedi. Peşlerini bırakmadı dile geldi dedi ki ben dedi sizi seviyorum Allah için beni niye kovuyorsunuz bırakın dedi ben de geleyim sizle beraber baktılar ki bunda bir iş var normal bir köpek değil müsaade ettiler ve onlardan ayrılmadı ve rivayet edilir ki ashabı kehfin köpeği kıt biri ne olacak cennete gidecek cennetlik olduğu rivayet ediliyor ha, şimdi belan birbirini bavura ne yaptı Muşaale selamın ve ordusunun aleyne beddua etti. Yani Allah dostlarının karşısına geçti. Batılın tarafında oldu. Allah ondan ilmi de aldı. Dili göbeğine kadar şarktı ve femetelu kemetelil kelb buyuruyor Mevla. Onun misali bir köpek gibidir. Koskoca ilim ehli adam he Allah dostlarının karşısına geçince, batılın tarafını tutunca Sıradan bir köpekten farkı kalmıyor da Allah dostlarını takip eden bir köpek ne yapıyor? Cennete gidiyor. Yine rivayet edilir Belam İbni cennetteki yeri kıtmire verilecek denir. Bir köpek bile Allah dostlarının peşini bırakmayınca cennete gidiyorsa ya eşrefi mahluk olan insan. he Biz öyle hoş kış da diyen yok. Bırakırsak kendi nefsimizden. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Allah dostlarının peşini bırakmazsak Rabbim inşallah köpeği cennete koyan Allah eşrefi mahluk olan insanı da mutlaka ne yapacak? Cennete koyacak. Böyle bir sohbetin sonunda da Necip Fazıl'ın bir beytiyle bitirelim. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben. Üç ayakla seken topal köpeğim. baştığınız yeri taş taş öpeyim. Bir kırıntı yeter kereminizden, sonsuzluk kervanı peşinizde ben. Rabbim o sonsuzluk kervanının peşinden bizleri ayırmasın. Amin. Sonsuzluk kervanı, Allah dostları, onlar cennet yolcusu, ebedi zevk ve saadet yurdunun kervanlarına dahil olan, bu kervanda yolculuk eden, onlardan ayrılmayacak. İnşallah onlarla beraber manevi hicretini tamamlayıp, fenafillah ve kabillah derecelerine ulaşıp ve böylece cennete cemalullah'a kavuşacaktır Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin inşallah Amin. evet önümüzde malumunuz bazı takvimlerde 15 Kasım Perşembe bir Muharrem diyor bir de diyor ki yılbaşı hicri yılbaşı halbuki hicri yılbaşı ne zaman yani normalde yılbaşı nasıl kutlu kutluyorlar Aralığın sonu ocağın başı. Değil mi? Yani 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan gece efendim, e, yılbaşı olarak kutlanıyor. E şimdi hicri yılbaşı olarak da kutlayacağınız zaman ne yapacaksın? Zilhiccenin sonu Muharrem'in başı. Yani 14 Kasım çarşambayı 15 Kasım perşembeye bağlayan gece... Yılbaşı gecesidir. Hicri yılbaşıdır. Şimdiden hepinizin hicri yılbaşınız mübarek olsun inşallah. Tabi hicri yılbaşını ne yapalım? Kutlayalım. İnsanlara mesaj çekelim, duyuralım, haber verelim. Efendim o gece ne yapabilirsin? Kutlama yapabilirsin. Hoca efendi madem kutlama yapabiliriz yani şöyle bir iki tek filan atsak olur mu? Ya mübarek. Müslüman kutlamasını da derneğini de düğününde ne yapacak? İslam'a göre yapacak. Kur'an'a göre yapacak. Sünnete göre yapacak. Yani o akşam hindi yiyebilir misin? Yersin. Hindi haram değil ki. Hindi yiyebilirsin. Ama hicri yılbaşında ha? Diğer yılbaşında tehlikeli. Onun tehlikesini sonra anlatırız. Hindi yiyebilirsin. Çerez yiyebilirsin. Meyve yiyebilirsin. Tombala oynayabilir misin? Asla. O kadar uzun boylu değil. Dolayısıyla... <gülüyor> Burada dergide sene sonu ve sene başı duaları var. Şimdi bakın burada sene sonu duası var. Tarihiyle yazılmış. 30 yıl önce 1433 14 Kasım çarşamba günü. Rivayet olunduğuna göre güneş batmadan önce ne yapacak? Herkes şu duayı okuyacak. Sene sonu duası. Ne diyor biliyor musun? Her kim bu duayı yaparsa, he? şeytan ne diyor biliyor musun? Biz diyor bir sene yorulup bu günahları işletmek için zahmet çektik. O bir anda hepsini sildirdi diyor ve yüzüne toprak saçarak kaçıyor. Görüyor musun? Şu duayı inşallah ne yapalım okuyalım. Bir de ne var? Bir de, ha bakın bir de sene sonunda okunacak saadet duası. O da burada 57. sayfede bunu da okursunuz. Huzur ve saadet için, ülfet ve muhabbet için inşallah o duayı da okursunuz. Bir de var? Sene başı duası. Onu da inşallah ne zaman okuyorsunuz? Efendim, 15 Kasım Perşembe günü. Çünkü biz burada ne yapıyoruz? Akşam üzeri olacağımız için ne olmuş oluyor? Yani yılbaşı girmiş oluyor. Yine biz beraber de okuruz ama siz yine ne yapın? İnşallah buradan 58. sayfede, efendim... Yılbaşı duasıyla inşallah okursunuz. Rabbim Celle Celaluhu bu geçen senede ne kadar eksiklerimiz, noksanlarımız, hatalarımız varsa, günahlarımız varsa hepsini affeylesin. Amin. Hepsini mağfiret eylesin. Amin. Yeni senede de daha kamil, daha salih bir şekilde başlamak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Amin. amin. Evet bir de arkadaşlar sizlere Şifa-i Şerif getirmişler. Şifa-i Şerif'in tercümesi. Burada Cübbeli hocamız İçeride değilken bu dersleri yapıyordu biliyorsunuz, takip ediyordunuz. Daha sonradan da Seyyid İbrahim Efendi, efendim, e, o da şimdi hacdaydı. İnşallah yine gelir, hakikaten özledik onu da. Dolayısıyla burada şey işte şifa-i dersleri yapılıyordu. Şimdi bu ne oldu? Tercüme edildi. Türkçesi de var, bak Arapçası var, Türkçesi var. İnşallah bunu ne yapalım? Alalım, okuyalım. Bir de efendim, takrizini Cübbeli Ahmet hocamızın yapmış olduğu sualli cevaplı İslam fıkhı. İslam Fıkı diyen bir kitap. Dolayısıyla bunu da inşallah burada pek çok meseleler alırsınız, okursunuz İnşallah böylece mutlaka kütüphanenizde bulunsun ve müracaat kitaplarınızdan inşallah biri olsun. Evet bu kadarla iktifa ediyoruz. Ee, i̇nşallah haftaya gene burada olacağız, devam edeceğiz. Tabi Cübbeli hocamız mektup yazmama kararı almış ama mektup yazdığı zaman da mektup zaten ulaşır gene okuruz. Dediğimiz gibi hocamızdan eğer haber almak istediğimiz zaman nasıl yapacağız? Olur ya mektup da yazmadıysa mesela ne olacak? Dediğimiz gibi cübbelahmethoca.tv internet sitesinden ve facebook ve twitter olarak da Cübbeli Hoca 571 adresinden hocamız buradaki kardeşimize... Bazı kısa kısa haberler gönderir, malumatlar gönderir. Dolayısıyla buradan da ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. Evet Rabbim Celle Celaluhu, hocamızın kalbine ferahlar ika eylesin. Amin. Zindanları genişletsin inşallah. Amin. Gönlünü ferahlatsın. Amin. Ve inşallah 7 Aralık'ta mutlaka aramıza dönmesini nasip eylesin. İllahi Teala Allah'ım Allahümme. Allahümme. Sallı ala. şeyidina Muhammedin Nebiyyil Ummi. El Habibil Alil Kadri. El Habibil ve sahbi. Ala alihi ve sahbi. Allahümme. salli Sallı ala. Sallı Muhammedin Nebiyyil Ummi. El Habibil Alil Kadri. El Habibil Alil Ra ala alihi wa sahbihi Ra ala alihi Allahümme. Allahümme. Salli ala Sallina Muhammedin nabiyil ummiyyi Muhammedin nabiyil ummiyyi El habibil alil al kadri El azimil jahi al El, -Azim, al El -Azim, al ve ala alihi wa sahbihi wa sallam al Salli ala seyyidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katiran rabbil alamin al fatiha